Hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Tefsiri 120 Din diye çevrilen millet kelimesi, Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği, onları Allah'a yakınlaştıran yol, dini ilkelerin ve kuralların bir toplum tarafından benimsenip gelenekselleştirilmiş şekli anlamına gelir. Başka bir tanıma göre millet, Allah'ın koyduğu kuralları ve ilkeleri, dinde kişinin uyguladığı kuralları ve ilkeleri ifade eder. Buna karşılık dinin asli biçimine olduğu gibi, az çok yozlaştırılmış şekline de millet denilebilir. Nitekim ayette millet kelimesinin ikisi de tahrife uğramış olan Yahudilik ve Hristiyanlık için kullanılmış olduğunu görüyoruz. Milletin dinden bir başka farkı da sadece bir peygambere veya bir topluluğa nispet edilebilir olmasıdır. Mesela İbrahim'in milleti, Hristiyan milleti, İslam milleti denilebildiği halde Ahmet'in milleti, Ali'nin milleti denilmez. Buna karşılık din kelimesi her durumda kullanılır. Ayrıca Allah'ın dini dinullah denilir. Fakat Allah'ın milleti milletullah denilemez. Bir önceki ayette buyurulduğu gibi, Hz. Muhammed gerçek bir elçi sıfatıyla bütün insanlar için bir rehber, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiş olmasına rağmen, Medine'deki Yahudiler, tam bir taassup ve tutuculukla Hz. Peygamber'e ve İslam'a karşı tavır almışlar, ona ve onun getirdiği yeni dine uymaları ve bu dinin gerçekleştirdiği yenilikleri benimsemeleri gerekirken, tam tersine Peygamber kendi dinlerini benimsemedikçe ondan asla hoşnut olmayacaklarını ortaya koyan bir tutum sergilemişlerdir. Fakat Allah nezdinde önemli olan şu veya bu kişi ya da zümrenin hoşnutluğunu kazanmak değil, Hidayet üzrü olmak, doğru ve kurtuluşa götüren yolu izlemektir. Bu yol ise Allah'ın yoludur. O'nun bildirdiği iman esaslarını, ibadet ve hayat tarzını benimseyip yaşamaktır. Bunlara dair bilgi geldikten sonra, yani Allah Teala Resulüne vahiy yoluyla hak dini ve O'nun esaslarını bildirdikten sonra, artık Yahudilerin veya Hristiyanların arzularına uymak, İslam'la bağdaşmayan inanç, ibadet ve hayat tarzlarını benimsemek mümkün değildir. Bunu yapan bir kimse, Allah'ın dostluğunu ve yardımını da kaybetmiş olur. Ayette bu uyarıyı ifade eden bölümde, Hz. Peygamber'e hitap edilmekteyse de, onun böyle bir sapma göstermesi mümkün olmadığından, asıl muhatap Müslüman bireyler ve topluluklardır. Yahudilerle Hristiyanların kendi dinlerine uymadıkça Müslümanlardan memnun ve hoşnut olmayacakları yönündeki Kur'an-ı Kerim'in bu tespiti tarihi olarak da ispatlanmış bir gerçektir. Nitekim Müslümanlar kendi topraklarındaki ehli kitaba karşı son derece adaletli ve insani bir tavır sergiledikleri hatta her zaman İslam beldeleri onlar için bir sığınak olduğu halde Müslüman İspanya'nın Endülüs'ün işgalinden başlamak üzere istila ettikleri bütün İslam ülkelerinde Yahudi ve Hristiyan yönetimler Müslümanlara karşı çok zaman vahşete kadar varan baskı, sindirme ve sömürü politikaları izlemişlerdir. Ayrıca Hristiyan batı dünyası Macarlar gibi Hristiyanlaşmış Türkleri benimsediği halde Müslümanlığını korumuş Türkleri hiçbir zaman dost olarak görmemiş, özellikle tanzimattan bu yana Türklerin göstermiş olduğu batı dünyasıyla yakınlaşma çabaları onların bu olumsuz tavırları yüzünden daima sonuçsuz kalmış ve Türklerin aleyhine işlemiştir. Hristiyan dünyanın diğer Müslüman milletler, hatta Hristiyan olmayan bütün toplumlar karşısındaki tutumu da bundan farklı değildir. Hristiyan batılıların, Müslümanlığı Hristiyanlığa karşı, Müslümanları da Hristiyanlara karşı tehlikeli bir güç olarak algılamaları, İslam'a ve Müslümanlara karşı daha zalim ve haksız tavırlar sergilemeleri sonucunu doğurmakta, bu yüzden bir kısmı iyi niyete dayalı dinler arası diyalog ve benzeri teşebbüslerde ya sonuçsuz kalmakta veya Müslümanlar aleyhine bir komplo şüphesini haklı çıkaran işaretler taşımaktadır. Bütün bu tespitler Yahudilere ve Hristiyanlara karşı körü körüne dostluk duygusu besleyip, kişiliksiz ve teslimiyetçi bir davranış tarzını benimsemenin de onların hatasını tekrarlayarak, kör bir düşmanlık duygusuna kapılıp haksız davranışlara kalkışmanın da yanlış olduğunu göstermektedir. Her iki aşırılıkta en başta Kur'an-ı Kerim'in öğretisine aykırıdır. Zira Kur'an, Müslümanlara bir taraftan herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, ''Sizi adaletsiz davranmaya itmesin, adaletli olun, bu takvaya daha uygundur.'' Derken, diğer taraftan da üzerinde durduğumuz ayette görüldüğü gibi, ''Eğer sana gelen ilimden vahyin ortaya koyduğu gerçeklerden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır.'' der. Şu halde Müslümanlar için yapılacak iş, dostluk ve düşmanlık gibi duyguların etkisiyle zulüm veya zillet tavırları sergilemekten sakınmak, İslam'ın genel öğretisine uyarak iman, akıl, ilim, irfan, dürüstlük ve adalet gibi zihni ve ahlaki erdemlerle donanmak, bu erdemlerle desteklenen bir kültürel, siyasi ve ekonomik rekabet ve gelişme iradesini en verimli biçimde harekete geçirerek, ...onurlu ve kişilikli bir ilişki zeminini oluşturmaktır. 121. Yetlûne fiilinin masları olan tilavet kelimesi sözlükte... ...birine bir şeye uymak, onu yakından takip etmek, terim olaraksa hem okumak hem de emir ve yasaklarını... ...teşvik ve uyarılarını hayata geçirmek suretiyle Allah'ın kitabına uymak anlamına gelir ve bu anlamıyla kıraat kelimesinden daha özel bir mana ifade eder. Buna göre her tilavet bir kıraattir, fakat her kıraat, tilavet değildir. Bu sebeple, tilavet genellikle yalnızca ilahi kitabın okunması için kullanılır. Çünkü ilahi kitaplar sadece okunmak için değil, aynı zamanda hükümlerinin uygulanması için gönderilmiş olup, ancak bu uygulamanın yerine getirilmesi şartıyla tilavet gerçekleştirilmiş olur. Bu sebeple ayetin nehu hakka tilaveti kısmı mealinde onu hakkını vererek okuyanlar şeklinde tercüme edilmiştir. Kendilerine kitap verilenlerle kimlerin kitapla da hangi kitabın kastedildiği hakkında tefsirlerde iki farklı görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre buradaki kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim, kitap verilenlerde Hz. Muhammed'e uyan Müslümanlardır. Ancak daha güçlü olan bir başka yoruma göre kitapla Tevrat kendilerine kitap verilenlerle de Tevrat'ı hakkıyla okuyarak onunla amel eden, özellikle Hz. Muhammed'in geleceğine dair Tevrat'ta geçen bilgileri dikkate alarak onun peygamberliğini tasdik eden Yahudiler kastedilmiştir. 120. ayette ehli kitabın Müslümanlar karşısındaki genel tavrının olumsuz olduğu bildirilmişti. Bu ayette ise Yahudiler arasında hala kendi kitaplarını hakkıyla okuyan, geleneksel Yahudi taasubundan ve ön yargıdan uzak kalabilen bazı kimselerin bulunduğu, bunların Hz. Peygamber ve Müslümanlar hakkında insaflı ve adaletli hükümler verebildikleri belirtilmektedir. İşte kitaba, Tevrat'a asıl inananlar ve hükümlerine uygun yaşayışlarıyla onu tasdik edenler bunlardır. Tevrat'ın tahrif edilmesi ve zamanla Yahudilik adına uydurulan birçok yanlış inancın Yahudi kültürüne yerleşmesi yüzünden yoldan çıkmış ve bu suretle bir bakıma gerçek Tevrat'ı inkar etme konumuna düşmüş olanlara gelince asıl hüsrana uğrayanlar, ahiret saadetinden mahrum kalanlar onlardır. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik.